Sə-mi spuni, n-ai c-o când s-a viz Sə-mi şorə mərgein sə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 Hayat denilen şey, mutlak sona doğru yapılan bir yolculuk. Bazısı için uzun, bazıları içinse yürek burkacak kadar kısadır. Evet sevgili dostlar, Duna'nın bir yanına hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Maamerek Etencoğlu ben, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, bir ne diyelim, özdeğişli. ...başlamış olduk bugün programa... ...yüreğimiz burkulmuş durumda... ...sinirliyiz, üzgünüz... Ee, ...siz... E, ...ifadesini kullanıyorum ki... E, ...kullanıyorum çünkü... ...ya da biz ifadesini kullanıyorum... E, ...benim gibi düşünen pek çok... E, ...dinleyicim olduğunu düşünüyorum... ...sözün bittiği yerdeyiz... E, Burada politik yorumları paylaşma durumunda değilim tabii ki. Öyle bir e, misyonumuz yok program içinde. Ancak e, hayata yaklaşımımın, programıma da yansıyan hayata yaklaşımımın e, bir şekilde ortada olduğunu da düşünüyorum. E, ne demek? Barış için ayağa kalkan on binlerin... Bombalanması karşısında e, bunun basit bir olay olduğunu düşünmek değil. Bunun öyle veya böyle gerçekten çok korkunç bir olay olduğunu düşünüyorum. Hayatın normal devam edebildiğini düşünemiyorum şu anda. E, bütün acılar insanı e, taraflı duruma getirir. Ben de taraflı durumdayım ve tabii ki e, vicdanın herkesin olması gerektiği gibi e, mağdurlardan yanayım. Yalancı mağdurlardan değil. Bugün daha önce de duyurduğum gibi sizlere e, Kürtçe ve Türkçe atar dinleteceğim. Çünkü zaman öyle bir zaman. E, ağıtlarında e, ya da isyan sözcüklerinin de kendimizi birazcık normal hissetmemize büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yarım bir psikolog olarak, okulunu bitirmemiş bir e, psikoloji öğrencisi olarak buna ihtiyacımız var. Evet, sus şimdi e, ağıtların. Bugün size e, yine aslında bir kısmı paylaştık. E, Piyasada olan, ulaşabileceğiniz ama belki de e, farkında olmadığınız e, kayıtlardan seçtiğim ağıtlar ve e, ağıt türküler dinletmek istiyorum. İlk albümümüz, e, doğru anımsıyorsam 5 sene önce yayınlamış 2010'da yayınlanmış. E, sanatçı Ayfer Düzdaş'ın yaptığı bir e, araştırma çalışması. Kürt bir sanatçı Diyarbakırlı sanıyorum ana dili de Zaza Kürtçesi ve Şinen koçkili, yani koçkili ağıtları adını taşıyan bir araştırma çalışması yapmış. Oldukça da ayrıntılı bir kitabı var. Kom Müzik tarafından yayınlanmış. Buradan bir ağıt seçtim. Ağıtlar uzun olur bilirsiniz bazılarının tümünü çalmayacağım anlayışla karşılarsınız burada ölen Türklerin ölen Kürtlerin ya da kökenli bilmediğimiz pek çok insanın duygularına tercüman olmaya çalışacağız hatta bir de Filistinli var bildiğim kadarıyla bu ağıdı ağıtları daha doğrusu sıradan insanlar söylemiş hatta öyle ağıtlar var ki Olay, yani gerçekleşen kötü olayın hemen ardından canlı olarak kaydedilmiş. E, bu ağıt öyle bir ağıt değil. Daha e, steril bir ortamda. Biraz daha temiz bir kayıt. E, Hatun Cihan seslendirecek bu ağıtı. E, Koçgili dediğimiz e, bölge zaten Dersim'den Sivas'a kadar uzanan ve ağırlıklı olarak e, Zazayca konuşan Kürtlerin, Ee, yaşadığı bir bölge çok eskiden Koşkili İsyanı da vardır zaten bilinir Hatun Cihan söylemiş demiştim Şerifiye'nin Şerifiye Söğütlü Köyü'nden e, Zara ilçesine bağırdı tabii ki dediğim gibi uzun bir ağıt ee, ağıtın adı Bekar Türkçesi yani Ezeb adını taşıyor dinleyelim Ərə gö, çərəbərər. Əzətənələn gö, zəqobədə xədəgərəm. Xatırəsiz omat Azat mələbə də gəld, baba al gədi yəni. Həmi yədir. Zəbrananamod, qorxuda dər dolu. Hadənə canənin gül bu, nəxanın dər <Sessim> Yeso smukna dişna je gol tevana drvje drago 제들하고 <gülüyor> 좋던 Da <laughs> da Qəyşəl sələy, rəbut və dəyib-i Nədgür, nəməktüvə nəsləbə Qəməkəbək təməriyyətmə bərəkən qədurləbə Uyum, alyalım Nəadu səhqəm səyərəm ərdinə Və bu gəfər və gürnəl əlsər elinə Azəb çubu yağlı kurşun, tanıbıra gümlək əkhəni. Laç çövəmiş gencət dərə dərə nürəli, amacın tünə bu dəftəkə birəni. La, la, bəbək dəyəmək kardaşəm dərdə Əb-i sənəli təran-təra vənə Ələk <Sessizlik> bevək sənə imanə Ək qardaş qardaş Ək əsləməz olma məkvi etməli xəlcəcəcəra Ək əsləyli Səzətənə qələbət nədir? Qətə hələ. Ya məhrəbə var, udduğa gedir. Nərcə qulaq, sədi də gedir. Evet az önce de söyledim ağıtlar uzun olur. Hatta bazen eee kayıt teknolojilerinin e, kolay kolay kaydedemeyecek kadar da uzun olabilir. Bu kayıt yaklaşık 7 dakikaydı. Biz 5. Daki dakikaya doğru ilerlerken ee, kestim. İkinci olarak Türkçe bir ağıt türkümüz var. Bayram Bilke Toker seslendirecek bu türküyü. Yanık Havalar adlı albümden ki e, kalan müzik tarafından yayınlanmış. Ziya'nın Ağıdı e, parçanın ismi. Hepinizin, birçoğunuzun bildiği bir türküdür. Nida Tüfekçi derlemiş ve e, Bayram Bilge Toker'den dinliyoruz. Gət yaylas Açıq gider Gö Kovuşanlara anımsatıyorum. Bugün Ankara'da barış için yürüyen özgürlük tutkunu insanların aramızdan ayrılması yüzünden. Onların anasına bir program yapıyorum. Onların önünde saygıyla eğilmek için bir program yapıyorum. Kürtçe ve Türkçe ağıtlar ve ağıt türküler sunuyorum sizlere. Az önce de Bayram Bilge Toker'i dinledik. Şimdi Kürt Alevi Ağıtları diye başka bir e, araştırma çalışması var. Oldukça ayrıntılı bir kitapçıkla birlikte yayınlanmış kalan müzik tarafından. Bese Aslan hazırlamış bu çalışmayı. E, ağırlıklı olarak da e, Dersim yöresinden ağıtlar var. Vakkasa Ağıt dinleyeceğimiz parçanın adı. Tabii e, bombalanarak... Öldürülen insanlar için yazılmış ağıtlar fazla, ee, en azından benim bildiğim çok fazla yok. Eminim Kürtçe'de vardır. Çünkü bunu büyük bir kısmına onlar yaşadılar. Ee, burada kanserden olan Vakkas adında biri için yakılmış bir ağıdı dinleyeceğiz. Ee, Kürt Alevi Ağıtları adlı Bese Aslan tarafından yapılmış çalışmadan. altar khamra wiray ha iltar qeveno qici men yan ichivar taqolakan seyray awaqas qolakan seyray bro jobe khotoxavdo qamrjan gå aqaslorå köre Haå dy de staren dyjevaår en Hä lo lo ko seva kor alla korja hesta chorravan Hä min e gwalajaeller fe tal sal sal nästa chora gåna karen Embola a ees kaz choorbola ouja tho e Ha ze ka bo e lokoi neved a Ha choolti' a te a fun ke go choti tuve war en Ay var xəzə qvasa maroş da xorn xəzə qva qolaka boyadını dərəyan qəvəm qolqo vədə məmur Lola, ma'ta, khamro, da, la, maera, <Sülüşmeler> da, haqqusha, da, la, chigar, ya, da, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mola, ha, qai, ma, muran, okal kaya, me, benə, la, diyon, da, gar, Husi wa qos war cho te xa ra ma te xakur ki X si war badda si ma te xa da yo xao lo ladas di ma te xabar joyy mai jodi makorkor ra kwa kwa swarano doko haker kro ايش <laughs> برهلك <laughs> ai amago wa grana fayda rasha hakada bekal waqsa sultan hoita coloca cerado ai oi Evet sevgili dostlar Ankara katliamında yaşamını yitiren bizzat tanımadığımız ama yüreklerimizin birlikte attığı dostlar için e, ağıtlar ve türküler çalıyorum bugün. Antep yöresine gidiyoruz. Antep yöresinin eski geleneğinde e, kayıtlarla bugün elimize ulaşmış en eski ustalardan biri Şerif Akbağ. Şerif Akbağ gerçekten inanılmaz bir e, ses. Tabii e, belki Muharrem taşla karşılaştırılacak bir e, ses. E, aslında hem plak olarak hem de radyo arşivlerinde epey bir e, kaydı var. Hatta kayıtlarından birinde e, arenamelerin bağlama tarafından. Ya da zurna tarafından yapılan bölümünü de e, ağzıyla e, terennim ediyor. Böyle bir ilginç kişilik. Şerife Bağ'dan e, bebek adını dinleyeceğiz şimdi. Antep yöresindeyiz ve bir barak havası. bir hata yaptık. Hemen doğru şarkıyı giriyoruz. Tekrar Şerif Ekbağ sizlerle. varım yola anı da küçük oğlum sən Allah bağlı canım kimə bənə bənə küçük oğlum en çağlı buydam malm San av vu bak baba benim okullar pek seni de bilemedim genelini çallı duydamadım sana vurban balı benim oğlum oğlun evet Şerif Akba'yı dinledik Antep yöresinin yetiştirdiği en büyük seslerden birisi Barak geleneğinin de elimizdeki en eski tanığı diyelim kayıtları diyelim Evet Ankara cinayetin e, Ankara katliamında aramızdan ayrılanlar için ağıtlar e, ve türküler dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi daha doğrusu günlerdir e, çeşitli yerlerden duyuyorsunuz Ellerinde Pankartlar türküsünü e, Ellerinde Pankartlar e, Rüyusu ve Dostlar Korosu tarafından sözlendiriliyordu. Onu yeniden Dinletmeyeceğim sizlere. Ancak Ruison'un yetiştirdiği, ülkemiz halk müziği kültürüne mal olan önemli seslerden biri, belki de en önemlisi Sümeyra Çakır'dır. Sümeyra Çakır'dan bir parça seçtim sizlere. Gökteki yıldızı, gökteki yıldızı soran olur mu diye başlıyor Türkümüz. GÖKTƏKİYƏ şim kiçik amma dərdim ziyanə ölüm ölüm ziyanə Evet, Sümeyra Çakır'ı dinledik. 80'li yıllarda onu da e, kanser aramızdan almıştı. Evet, sıradaki albüm bir derleme aslında. E, Kürt kadın seslerinden oluşan bir derleme. Gerek Türkiye'den, gerek e, başka bölgelerden, Suriye'den, İran'dan, Ermenistan'dan e, Kürt kadınların Seslendirdikleri e, türkü ve ağıtlardan, uzun havalardan oluşuyor. E, bu da bir denk beş havası. Heseniko Hesene parçanın adı. Uzunca bir parça ama çok güzel bir yorum. E, diyecek bir şey yok. Dinleyelim. Hasaniko Hesene'yi dinledik. Hemen bir Türkiye bağladığı için orada durdurdum doğrusu. Şimdi aslında bir 15 sene oluyor sanıyorum yayınlananı. Zaralı Halli Söyler'in bir kaydı var. 1940'larda kaydedilmiş ve 1939 Erzincan depremi üzerine yakılmış bir ağıt, bir uzun huva. Ee, Zararlı Halil Söyler'de yine kendi alanında son derece özel bir ses. Şimdi onun sesini dinliyoruz. Kan ağlıyor Erzincan. Tabii, ağlıyor. tabii, artık yalnız Erzincan değil. kanallayan yalnız Erzincan değil bugün. Vasa geliyor kalan salları, şikayetim kim dənə, dened, kimən edin? Sərda kalmadı dəkəli bir daş, dəkəli bir daş Erbayı sormayın, döker kallı yaş Tokat da geçirdik, zorlu bir savaş Şikayetim kim denen, Qarınçar, koyrasar, hep veran oldu, hep oldu. Gülcüzlü yavrular saraldı, soldu. Bize ne olduysa mevladan oldu. Şikayetim kimden, kimden. yem mabede o balar yavruma bağlar yavrusu tükürmüş sen nele ağla onların yerine qaralər bağlar şikayetim bu ki Evet 1939'da e, Mevla'nın işe olarak tabi e, burada anlatılmış doğrudur bir doğa olayıdır. E, ancak burada bugün biz bu programı bizzat insan elinden gerçekleşmiş bir e, katliam yüzünden çalıyoruz bu türküleri. Şimdi e, hepinizin malumu. Güneş'i gördüm filminden bir gürt çağadımız var. Kısa bir ağıt. Onu dinleyelim. Evet, Güneş'i Gördüm filminden bir e, müzikti. Kürtçe bir ağıt dinledik. Şimdi eşimle Elif'le birlikte seçtiğimiz e, bir ağıt türküyü dinleteceğim sizlere. E, benim çok sevdiğim bir ses. Arzu Aldemir seslendirecek bu türküyü. Python geldi, meyhaneye dayandı bir bilecik türküsü. Demir'in harika yorumunu paylaştım sizlerle. Ankara için çalıyoruz. Ankara'da aramızdan ayrılan dostlar için çalıyoruz bugün. Ve son örneğimiz Devrent Deresi diyebildiğimiz bildiğimiz, birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm bir Denizli, e, Denizli türküsü, bir e, Ege Ağıdı. Musa'nın başına gelenleri anlatıyor. E, o da Ankara'dakiler gibi gencecik aramızdan ayrılmış büyük usta özel gönlüm söylüyor tabi anladınız Musamante eri mosmor al gucunu öflən öflən öpü. Allah sənə I, uh, Gülüm ayağları Tudum bana Evet değerli dostlar Özay Gönlüm'ün Harika yorumuyla Bugünkü programımızı bitirdik Evet Genç yaşlı çocuk Aramızdan ayrılan e, Ankara yürüyüşçüleri için Ankara barış sevdiği halıları için Çaldık bugün ağıtlar, türküler. Ee, umarım önümüzdeki hafta kendimizi iyi hissettirecek bir ışık, yeni bir e, duyum, yeni bir e, enerji gelir üzerimize. Ve e, mücadeleye kaldığımız yerden devam ederiz. Bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler, saygılar diyorum. E, ama yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan 15 dakika için bana ulaşmanız mümkün. Facebook sayfalarından ulaşabilirsiniz. Kendi web sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri e, tunanumberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler hepinize. Ee, böyle bir e, kötü duygularla yüklü, e, insanı zorlayan, konuşurken zorlayan programları bir kez daha e, yapmama umudunu taşıyorum içimde. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Selahattin'e de teşekkürler. Mənişorə mərgein, nəsə-mi spuni, n-ai cu când sə vin. Mənişorə mərgein, n-əsə-mi când sə anın be hazırlayan me sunanı muaamlar ketenço